duruyordu. Mevla'ya <Gülüyor> insan kalbinden daha yakın olan bir şey yoktu. Bundan dolayı sizi hangi kalp olursa olsun ister mümin ve Müslüman kalbi olsun isterse günahkar kalbi olsun incitmekten sizi sakındırıyorum. Kalp konusunda hassas olun. Çünkü insanın komşusu günahkar bile olsa dünyada, topu komşu günahkar bile olsa onun himaye edilmesi gerekiyor. Hak ve hukukunun gerekiyor. Öyleyse aman ha, aman ha. Bu kaz kırma konusunda hassas olun, dikkatli olun. Kaz kırmaktan sakınılmıyor. İslam'da dini, bir kayna vardı dedi sultan. O da Küfür ki en şeni bir iştir. Küfür ki Allahu Teala'yı inkar etmektir. Dinimizi İslam'a saygısızlık etmektir. Mevlayı incitmenin en aladı Mevlaya küfür etmektir. Küfürden sonra bu küfürden sonra katlırmaz kadar daha korkunç ve dehşetli büyük bir günah yoktur duyurdu. Küfür birinci sırada geliyor. Kafirlik ve gavurluk birinci sırada geliyor. İkinci sırada insan kalbi ilgilenme geliyor. Niye böyle oldu Sultan? Çünkü Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'ya e insana en yakın, en kestirme yoldan ulaştıran insan kalbidir. Mevla'ya giden en efendisi sağlam yol, kalpten hareketle gidilen yolunu duyurdu. Sultan Devarlı'la duyuruyor ki, vel halku bütün mahlukat var ya, vel halku bütün mahlukat var ya, ister hayvanat olsun, ister cemaatat olsun, ister insanlar olsun fark etmez. Vel halku külluhun, yaratılmış olan ne varsa, et isi Bunların subhanahu, bunların Mevla'nın kullarıdır, köleleridir. Madem ki bunlara cana baktın kudret ve hilkat eli değdi, öyleyse nimila neye dokunduysa o muhteremdir, saygındır, onun onuru ve şerebi vardır. Öyleyse vadar <gülüyor> bu, <gülüyor> ve ihanetü, bulunmak, hakaretle bulunmak, incitmek, liabdin, bir kula karşı, hakaret amim efendim halde. İster fiili olsun, el, kola, bacak hareketi olsun, isterse bakışları hainç olsun, isterse işte e, sözlü olsun, nasıl olursa olsun. Mevla'nın kullarına karşı hakaret, tahkir, peki vurmak, ey yaşatınken. Kim olursa olsun bu, kim olursa olsun bu türlü işler, bu türlü fiiller. Yani yücubu bu mevla hu o kölenin sahibi olan, efendisi olan zatı, mutlaka incitecektir. <gülüyor> Eskiden dergahlarda, tekçelerde, ecdad zamanında bir adet vardı. Bir mürit, eğer vacivaç gibi müritle konuşacak olsa, hatta cemiyetin umumunda, genelinde dahi bir karakter vardı. O da, eğer bir tarikat sahibi olan bir insan, bir kelime konuşacağı ama önce bir düşünürdü, önce bir düşünürdü, önce bir düşünürdü. Nerede kaldı böyle gitmek böyle, nerede kaldı böyle yara yara gitmek icabında. Kelimeden adam kod tutuyor. Önce konuşacağı kelimeyi bir düşünürdü. Benim kultusuzlanacağım, konuşacağım kelime kaç gram gelir? Bu kelime karşındaki zası rencide eder mi etmez mi? Acaba zihninde kafasında bir vahşet oluşturur mu? Oluşturmaz mı? Ha, Ne zaman ki sanki karşıdan Mevla'dan ona bir gelirdi. Onu söyle diye ondan sonra kelimeyi kullanırdı. Mesela, ki birisine lambayı yak diyecek icabında değil mi? Lambayı yak demezdi. Çok derdiden yak kelimesini kullanmayayım. Çünkü yakmak cehennemi hasıra getiriyor. Ben karşımdaki Müslümanın zihnini, hatırını ateşle, yangınla meşgul edersen onun ruhuna büyük derdi. Benim ona tezgih hakkım yoktur derdi. Öyleyse yakmak kelimesini kullanmıyorum derdi. Derdi ki lambayı yakmayacağına lambayı aydınlatır mısın derdi. Doktora gitti, muayene oldu. Doktor, doktor önce onun kalbini bir meşrederdi, onun kalbini bir ederdi. önce onunla bir sohbet ederdi. Seviyeli, kariyeli bir insanın sıradan kariyeli seviyeli olmayan bir insana hadatı sorması onu, onu afat eder. O hoş geldin, sefa geldin, nasılsın, iyi misin, ne var ne yok ya, seni şoktan beri gör, görmedim, ne var ne yok. İşler nasıl gidiyor, çoluk çocuk işte falan, oğlunu evlendirdin mi, kızı evlendirdin mi, e, atırdaki hayvanların nasıl, karlan, mahsulün nasıl nasıl, hasta bitti zaten ya, öldü bitti zaten. Neticede, e, neyden ne şikayetim var derdi. Doktor Bey işte ağrıyor vesaire. İyi, Doktor Bey onu muayene ederdi, ondan sonra hasta ona, şimdiki gibi olduğu gibi, yani kaç para borcumuz, eğer cezamız mı, doktor bey sanki orada bir cinayet işlenmiş bir mahkeme kurulmuş eee <gülüyor> buna benzer kalit kalit kelimeler e, öyle değildi ya müşteri derdi ki ya hasta derdi ki efendim bizim şükranı maddimiz ne teşekkür buyurulur derdi maddi teşekkürümüz nedir efendim derdi böyle kibar yolu bir kelime kullanırdı doktora sürmesen şükran maddemiz ne buyurmur efendim? Doktor da ver yüz milyon. Demezdir. Ya efendim şu kadar işte kadar takdir buyurmuşlar derdi. Ben değilim ha derdi. E ben değilim ha. Öyle takdir buyurmuşlardı. Ya kim kimi tedavi ediyor Allah aşkına? Hasta doktora tedavi ediyor diyor. Doktor hastayı tedavi ediyor. Dersleri ne? Aman ha. Aman ha. Kullandığın bir kelimeyle karşıdaki insanın kafanı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 Şimdi kalp karanlığı iftihar ediyor. Kalp benim havasından geçilmiyor. Ee kalp karanlığında da bir kırsam. diye falan sevda diyor. Sen Amerika mısın sen? He? Sen Rus musun peki habersin. Sen Avrupa belki. peki? <gülüyor> böyle olmak yakışmıyor... ...bana böyle olak olmak yakışmıyor... ...amma ve lakin... lakin... ...ne oluyorsa bu marifeti mahafetiyeti bitirdi... ...sahsen şimdiye kadar... ...kimin kalbini rencid kalp kırmaya gelmedin. Gönül rengi etmeye gelmedim, Ama şu da vardır. Süneydi Zavda bir kudlinin ki size sahasın baktığında sakata düşüyoruz Eğer muhabbet sağlamsa sevgi sağlamsa orada eder şartı kavgar diyor. ben sana olan aşırı muhabbetimden dolayı Sultan dedi ki, evet. Vat darbuvar lihaneti öyleyse, Nevlanın kullarına vurmak, onları hakaretmek, <suss uniform> li <Le> abdin. Ey şahsın ki, Nevlanın kulu, Nevlanın kölesi olan senden kim olursak bulalım ya, yatma. Yani <sussun> yurcu bu izahı Nevlanın, vaalek, vaalek bu kulu, bu kölenin sahibi olan, ee, e efendisinin rengi decek ben de ben de Nevlin'in kulu olduğumuza göre, dem beni, dem sen, seni ben gideceğim olsam birinci sıracı de seni, ondan sonra ondan sonra senin sahibin olan Nevlin beni destekliyor. Allah maazam ya bu hanife Allah. cennete koyacak olsa koyduğu cennete bakacağım içeriye diyor. Eğer sen oradaysa o cennete gireceğim. Sen orada yoksan o cennete girmeyeceğiz. Diyecek ya bir bana dünyada o sokak var ya onu da buraya koyarsan senin cennetine gireceğim. Adam bitti zaten. Adam teri, teri, teri dondurma gibi terini bitti. Ahmet İbn-i Hamd allah Teala. Malik, e, mara, Bunlar işkence gördüler hastanede. Bizi de kendilerine işkence yapan işkenceciyi direkip affettiler. Ondan sonra hakkımız sana edal olsun dediler. El-Ahmed i Hamdallahu dedi ki ben yarın ruz-i mahşerde bana işkence eden bir tane görüntü olur. İşkenceden dolayı umut Şimdi bir tane kırbaç edin. Neticede dedi ki ben razimin husurumda bana işkence eden adamdan davranç olmayacağım dedi. Çünkü Cenab-ı Hak Celle Celaluhu ona azap etmesine vesile olacak bir şikayetle Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'yu meşgul etmeyeceğim dedi. Affetsem ne mahkûf lazım dedi ki. Amerikan bitkilerini millet seyrede seyrede öldür onu. Bitir onun içini dinlemle. Sabancı birinci sırada şimdi. Yürüyorum. Vurma, kırma, dökme kanla sıra. Bu ne? şimdi moda oldu. Allah'u Teala <gülüyor> güçlüğümüz bu kartalardan, vartalardan hepimizin masumunu mafur diyor. Anan başta mesela. Anana babana of bile deme diyor Cenab-ı Hakk'ın dediği zaman Nerede kaldı kar? Nerede kaldı ki hiç kesilse bu iş istemezmek, onlara sayılırmak vesaire. O bile şeriat izin vermiyor. Köhmet İbni yani, Hazar Rahimahullahu Teala anasının altını temizlerdi. Anasının altını temizlerdi. Süleyman İbni Halil gibi Allah dost dedi ki ona, ya Rabbi bak sen erkeksin de. <Sülüyor> Biden savaşlarda esir alınan erkeklere köle deniyordu. Kadınlara cariye deniyordu. Eh böyle bir köleye hakaret, o köleye sahip olan Müslüman hakaret olduğuna göre veya bir başka bir tabirle senin keziyle köpüğüne bir hakaret, bağırıp çağırmak veya çoluk çocuğuna hakaret, sana hakaret olduğuna göre e bir türk mahrul on up. Bu insanların ne zarar olduğu oldu bize peki. Bugün şimdi onlara ve onların bırakmış olduğu mirasa sayıp söylemek mazal oldu değil mi? Osmanlı'ya çözen dinsiz. Dinsizdir, dinsizdir. Sıkıdır Reşat, Sıkıdır Reşat diye on bir çiftlik bir kitap vardır. İlk defa meşredildi o, yedi yüz yılında yazıldı. İmam-ı Sarihi diye Şam-ı Şerif'te Sarihi'ye kabristanlılar orada yatıyordu. Onu onun 10. cümde feda ilmediğine bahsine baktınız. O sürekli, selam büyük hmm. bir <gülüyor> üretirir. <gülüyor> hizmet eden millet Cenab-ı o, yardım eğlesi, her ki dünyada... on millet de arkadaşlar da söyledi, benle uğraştılar zamanında, seninle de uğraşacaklardır. Ne yapayım peki? Konuşmayayım ben bunları peki. Söylemeyim peki. Ne konuşsam ben? Amerika'yı mı sanatsam ben? Müslüman um sanatsam ben peki. Şurada kurulan bir ruhani meclis vardır. Şunun ve kıymetin nedeniyle olduğunu diyseniz var ya, topayı da buradan kovalasam, gitmez. Takalım, kadar konuş, vesaire bu kadar da mı kadar konuş vesaire derdiniz acaba. Bu kadar da mı insan dibe vuracaktı yahu? Ama işte oluyor. Ne yapalım? Yemek balık yerken bazen da islem yerken 40 tane kırçık takılıyor. İlla birisi söylese sanki dilinde var böyle illaz taşacak. Maula ana bir bu geçtiyor ne güzel atıyor. Bir çeşit insanlardır diyor. Bir enbiya vardır. Halleri böyledir diyor. Bir de Eferit Evliya oğulları vardır, onların da halleri peşidir. Bir de yılan gibi akreptime sokan kişiler var. Kişi gücü sokmak ve üsttirmek diyor. Sen daha dünyaya gelmeden senin var ya, senin raporların geldiği geldiğin haberin oldu. Ama, ama sen ki yani canın yanmasın diye bak şurada ne yemekler ediliyor. Neler söylüyor peki neler. Rasul Ekrem'i güzel diyor. Ben sizin eteklerinizden atılıyorum diyor başa düşmeyersiniz diye, sehememe gitmeyersiniz diye. Biz illa da beni derimden tutulmasını buldunuz diyor. Böyle mi olmak gerekir mi peki? Allah aşkına Sultan Fatih'in peki ayranına zaman sütü koyan kadınca padişahım birden içmeye <gülüyor> dokunur sana diyor. Padişah peki geliyor o kadına beni düşürtü bir kadın, gönlünü nasıl alabilirim peki? Devlet başkanı ve padişahı düşünen bir mi millet. Gönlü rencide olmasın diye piriz piriz kitreyen bir mi millet. Hicabında o zaman cüpheli koymasaydı belki Fatih diyecekti ki belki diyecekti ki ya bu kadın elinden de yani bir hayran işte.